Cumanız mübarek olsun. Size bu sohbetimde 3 hadisi şerifi nakletmeyi düşünüyorum. Ramazan'dan sonraki günlerde olmamız dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Ebu Bekre radiyallahu anh Ebu Bekil değil, Ebu Bekre radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre kendisine sorulmuş "Ey insanlar, hayır?" İnsanların hangisi en hayırlıdır veyahut daha hayırlıdır diye sorulduğu zaman buyurmuş ki Men tale umuruhu ve hasüne ameluhu ee, Kıyla fe eyyün nasi şerr Yine sorulmuş insanların en kötüsü kim pekala ee, Kale men tale umuruhu ve ameluhu buyurmuş Birinci hadisi şerifim bu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 Ömrünün uzun olması iyidir. Çünkü çok yaşadıkça çok sevaplı işler yapar ve sevabı artar. O zaman insanların da en hayırlısı olur. E, efendim e, bir halk sözü var. Hoşuma gider benim. Ülemanın kocası kocadıkça koç olur. Cühelanın kocası kocadıkça hiç olur diye. Hoşuma gider böyle bir e, söz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 Örnek olmalıyız. Herkesin efendim parmakla gösterdiği ya biz de böyle yapalım diye efendim imrendiği işler yapması lazım Müslümanların. Övünmek için değil Allah'ın rızasını kazanmak için. Hatta saklayabilir. Bir kardeşimiz Antalya'da. Aile eğitim çalışmasında bir kağıt gönderdi. Ben dedi bu AK Televizyonumuz bugün biliyorsunuz efendim mübarek Cuma gecesinde bir şeye başladı. Ya, asıl yayınlarına başladı. Gerçek yayınlarına deneme yayınlarını bitirdi. İşte oraya efendim şu kadar e, milyar yardım etmek istiyorum ama şu ayda yapacağım bu yardımımı lütfen ismimi de açıklamayın diye ilave etmiş oraya. Yani ismini açıkmak, açıklatmak istemiyor. Neden? Ee, gösteriş olmasın, riya olmasın, alkış toplama vesilesi, reklam vesilesi olmasın. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum diye onu söylemiş oluyor. Evet, ikinci hadisi şerife geçiyorum. efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir keresinde ashabından bir e, halkanın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 e enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haraca ala min asabihi peygamber efendimiz ashabı kiramının teşkil ettiği bir halkaya çıkıp geliverdi biliyorsunuz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 Ondan sonra sormuştur. Yani ne sebeple oturuyorsun Siz burada oturtan sebep ne diye? Sormuş. Galu cevap vermişler Efendimizin sorusuna. Celesle nezkürullah'a ve nahmeduhu ala ma hedana İslam ve men aleyna. Üç şey söylemişler. Şu sebepten oturduk ya Resulallah. Celesle Allah'a Allah'ı zikrediyoruz topluca. Allah'ı zikrediyorlar. Ve nahmeduhu ve Allah'a hamdü senalar ediyoruz. Ne sebeple alama hedadeldi İslam. Bak bizi müşriklikten kurtardı. İslam nimetiyle şerefiye belledi. Müslüman olmamızı bize nasip eyledi. Bizi İslam'a sevk eyledi. Hidayet ihsan eyledi diye Allah'a hamd ediyoruz. Ve menne aleyna ve bu İslam ile bize bahşettiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Evet, şimdi bir kere efendim hidayete ermek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 yani siz bu sebepten başka bir sebeple oturmuyorsunuz. Sırf bu sebepten dolayı mı e, oturuyorsunuz diye soru olarak sordu Peygamber Efendimiz. Yani Allah'a e, andolsun ki yani öyle mi diye sordu. Kalı Allahıma eclesena ilnaz Peygamber Efendimiz'in o sorması üzerine. Evet. Allah'a and olsun ki biz ancak bu sebeple oturduk, halka kurduk, başka bir sebeple değil toplandığımız diye cevap verdiler. Allah için mi? Bu sebepten mi oturduğunuz? Allah aşkına doğru söyleyin deyince, evet Allah aşkına doğru söylüyoruz, bu sebepten oturduk dediler. Peygamber Efendimiz ne kadar zarif, bakın yani takip edin Efendimizin ifadelerini, buyurdu ki, emma inni lem esrah lifküm leküm.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 Tekit için soruyorum, yani o işin öyle olduğunun bir kere daha tekrarı için soruyorum. Velakin nehu etani cebrail, bana cebrail geldi şu sırada. Fa <gülüyor> akberini bana bildirdi ki en <gülüyor> Allah azze ve celle yubahi bir kümbil meleke Allahu Teala sizleri zikrederek meleklerine iftihar ediyor sizlerle. Övünüyor, mübahat ediyor. Yani bak benim kullarıma.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 Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şeriften çıkardığınız dersleri şöyle bir düşünün. Demek ki Allah'ı zikretmek için topluca oturuluyormuş. Bu bir. Nezkürullah. Allah'ı zikir ediyoruz. Onun için oturduk, diyorlar. Demek ki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 Ee, üç hadis okuyacağım dediğim için sohbetim uzasa da bunu da okumak istiyorum. Üçüncü hadis-i şerif Ebu Hüreyre radiyallahu anh'ta. Tabii bu hadisi şerifler e, sahih hadislerdir hepsi. Yani büyük alimlerin, hadis alimlerinin sahihtir, güzeldir dediği hadislerden seçilmiş sağlam hadis-i şerifler. Bu en son okuduğum Ebu Hüreyre radiyallahu anh hadisi de e, Buhari tarafından rivayet edilmiş ki Buhari e, şeylerin sultanıdır. Hadis alimlerinin sultanıdır. En önde gelendir biliyorsunuz. Onun için e, yani okuduğum hadislerin sağlam olduğunu biliniz. 3. hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bir surenin önemini anlatacak ama önemini anlatırken cereyan eden olay Sanıyorum sizin ilginizi çok çekecek. Hafızanızda kalacak. Siz de başkalarına anlatacaksınız galiba. Öyle tahmin ediyorum. Benim çok ilgimi çektiği için sizde de ilginizi çekecek diye düşünüyorum. Ee, Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Vekkeleni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hıfsız zekatı Ramazan. Ramazandan çıktık ya e, Ramazan zekatının mallarının korunmasına Resulullah beni eğer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 siz de inşallah Ramazan'da zeketler vermişsinizdir efendim sadakayı fıtır vermişsinizdir ayrıca sadakalar fakirlere yoksullara dullara yetimlere mali yardımlar yapmışsınızdır Allah kabul eylesin tekrarını nasip eylesin büyük mükafatlar sevaplar kazanmanızı kazanmış olmanızı diliyorum şimdi böyle Ramazan'da toplanmış mallar tahmin ediyorum ki hurma gibi şeyler vazifelendirmiş Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sen bunları bekle bakalım diye gece gündüz bekleyecek ortada yığılı efendim bir sürü hurma mesela. Feetani atin fecale yahsu min Ben Pembeçilik yaparken diyor Ebu Hureyre, birisi geldi, başladı efendim yiyeceklerden avuçlama. İşte buradan hurma filan olduğunu anlıyoruz. Yani Toplanan zekatların hurma olduğu anlaşılıyor. Yenecek bir şey. Taam diyor çünkü. Hasayahsu böyle şey demek. Avuçlamak demek. Avuçlayıp herhalde torba gibi bir şeye doldurmak üzere avuçlamaya başlamış birisi gelmiş. Fe ben de onu yakaladım diyor. Tabi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 ve aleyye veli hacetun şedidetun Adam mazeret beyan etmiş demiş ki inni muhtacun ben muhtaç bir insanım ve aleyye çoluk çocuğum kalabalık çok insanlar var veli hacetun şedide şiddetli bir fakir zaruret içindeyim. onu için yaptım bunu demiş. Acındırmış kendisini. Fehalleytu anhu Ben de serbest bıraktım diyor. Yani bir şey aldatmadan elindekilerini bıraktırıp persüsü salı vermiş Ebu Hureyre radiyallahu a. Fe asbahtu sabaha ulaştım. Pekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burası önemli. Dikkatinizi çekiyorum. Siz de efendim kulak kabartın. Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre'ye demiş ki: "Ya Ebu Hureyre, ma faale esiru bariha?" El bariha dün gece demek. dün gece senin yakaladığın esirin ne yaptı ya Ebu Hureyre?" diye sormuş.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 ya Resulallah. Çok ihtiyacı olduğundan şikayetlendi. Çoluk çocuğunun kalabalık olduğunu söyledi. Ben de ona acıdım. efendim Serbest bıraktım. Fakale. Ema innehu kat kezebeke ve seyyyeud. Bakın burada da tekrar bu cümlenin altını çizmek istiyorum. Efendim yani iyice dinleyin. Peygamber Efendimiz dedi ki Ema innehu kat kezebeke. Sana yalan söyledi o herif. O sana yalan söyledi. Bu bir.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 olacak şeylerde biliyor, olmuş şeylerdeki başkalarının bilmediği taraflarını da biliyor. Fearahtu ennehu şeyaeedu li kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bil kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ebu, Ebu Hureyre diyor ki anladım ki Resulullah'ın gene de dönecek demesinden efendim e, o adam gene geleceğini anladım ve gözlemeye başladım diyor. Bakın sahabe-i kiram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 Yine yakalamış Ebu Hüreyre ''Fekulti Erfa anneke ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Seni Resulullah'ın huzuruna böyle yakapaça götüreceğim'' demiş. ''Kâle da'ni inni muhtacun ve aleyye iyalun lâ Demiş ki ''Ben bu seferde bırak, ben çok muhtacım ve çoluk çocuğum çok var, işte ondan gene dayanamadım, geldim hırsızlık yapmaya kalkıştım, gelmeyeceğim bir daha'' demiş. Ferahimtuhu ve hallaytu sebilahu. Adama gene acıdım diyor Ebu Hureyre ve yolunu gene serbest bıraktım, açıverdim yani gitmesine müsaade ettim. Fe asbahtu fekale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sabahleyin Resulullah'ın huzuruna varınca hani namazda buluşuyorlar ya. Peygamber Efendimiz gene buyurmuş ki o bir şey demeden. Ya Ebu Hureyre, ma faale esiruke el Yani dün gece senin yakaladığın esir ne yaptı bu sefer gene? Bak yine onun geldiğini biliyor. Ya Resulallah, şeka haceten ve iyelen ferahimtu ve hallaytu şebile. Ya Resulallah, gene ihtiyacının çok olduğunu söyledi, çoluk çocuğunun ailesinin kalabalık olduğunu söyledi. Ben ben de acıdım. Yolunu gene serbest bıraktım yani yakasını bıraktım. Gene gitti. Feqale innehu kat kezebeke ve Peygamber Efendimiz tekrar buyurdu ki, o gene sana yalan söyledi. Gene gelecek bir daha geleceğini biliyor. Halbuki adamlar ne demişti? Ebu Hüreyre'den kurtulmak için. La e odu. Bir daha gelmeyeceğim demişti. Peygamber Efendimiz diyor ki gene gelecek. Ferasattuhu salisede. Üçüncü defa gene onu gözetledim. Saklandım. Gözetledim. Feca'e yahsü minette'am. Gene geldi. Yiyecek malzemeyi Avuçlama kalkıştı, hırsızlık yapmak için. Fakastu <gülüyor> gene bu sefer yakaladım. Fakultu le erfa ila ilahı resulillah sallallahu aleyhi sallam. Ve hada akhirü sersi merratin anneke tezumu anneke latte udu, sume te Bak bu üçüncü defa oldu. Seni resulullah nuzuluna mutlaka götüreceğim. Sen dönmeyeceğim diyorsun. Efendim dönmeyeceğim sanıyorsun. Ondan sonra da dönüyorsun. Gene hırsızlık gene gene yapıyorsun. Tekrar tekrar yapıyorsun. Bu sefer götüreceğim." dedi. Feqale "Da'ni fe inni u'allimuke kelimatin yenfa'uke Allahu biha." Beni bırak. Bak bırakırsan sana Allah'ın fayda, fayda sağlatacağı bazı güzel dualar öğreteceğim." dedi. Bazı güzel şeyler öğreteceğim dedi. Eee Kultu mahunne. Nedir bu güzel dualar diye ben sordum diyor Ebu Hureyre. Yani ben serbest bırak ben sana bazı dualar öğreteceğim demiş yakalanan kişi. O da nedir o dualar diye sormuş. Kale o oh herif hırsızlık yapan yani varlık. İza evete ila firashike fakra ayetel kürsiyi ve innehu len yezale aleyke minallahi hafızun. Yatağına yatmaya gittiğin zaman ayetel kürsüyü oku çünkü senin üzerinde Allah'tan bir muhafız olur ayetel kürsüyü yani Allah'ın nasip ettiği efendim takdir eylediği bir tayin ettiği bir muhafız olur seni korur. وَلَا يَكْ رَبُّكَ Ve şeytan sana o ayet-el kürsü okuduğun gece yaklaşamaz. Hatta ha sabaha çıkıncaya kadar, sabah oluncaya kadar şeytan yanına sokulamaz dedi. Tabi burada e hemen hatırımıza tutalım, alalım, defterimize not edelim. Bundan sonra ben de yatağa yattığım zaman inşallah ayet-el okuyayım diyeceksiniz değil mi? Madem sahih hadistir, efendim duydunuz, şeytan yaklaşmasın benim yarma diye gece yatarken ne okuyacağız? Bugünden itibaren artık her akşam ayet-el okuyacağız. Neden? Çünkü ayet-el başında bekçi olarak duracak. Allah'tan yani seni bir koruyucu, melek vazifeli gibi olacak belki. Bekçi olacak ve şeytan yaklaşamayacak. فَقَلَّيْتُ سَب۪يلَهُ Böyle dedi diye gene hırsızı salıverdi Ebu Hüreyre. Yani öğrettiği için salıverdi. Yani bir şey alamadan salıverdi. verdi فَقَالَ لِي رَسُولُ Sabahleyin Resulullah'ın yanına varınca Resulullah bana dedi ki مَا فَعَلَى اَسْيُرُكْ الْبَارِحَا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 onu salıverdim. Fekale Mahiye ne öğretti? Yani öğrettiği dua nedir diye efendimiz soruyor. Biliyor ama soruyor. Nereden biliyor? Allah'ın bildirmesinden biliyor. Kultü Kaleli ben Resulullah'a anlatmak için dedim ki o bana dedi ki İza evete ila firashi feqra ayetel kürsi. Yatağına yatmaya gittiğin zaman ayetel kürsiyi oku. Min evvel ya hatta takdimel ayet başından Ta ayetin sonunu bitirinceye kadar yani Allahü la ilahe illa el hayyul kayyumdan ve hüvel aliyyul azime kadar yani oku dedi bana. Ve kâleli la yezâlu aleyke minallâhi hafızun böyle okursan Allah'tan e, senin e, üzerinde bir muhafız olur ayetel küsü mü korur, bir melek mi vazifelenir o mu korur, yani korunma altına alınırsın velen yakrabeke şeytanın hatta tusbaha sabah oluncaya kadar şeytan yanına sokulamaz dedi ya Resulallah böyle anlattı o hırsız diye söylüyor fekale nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ema innehu kaç sadakeke evet bu sözleri doğru sana doğru söylemiş ve ve Çok yalancı bir varlık olduğu halde bu sözleri doğru. Bu sözleri sana doğru olarak söylemiş. Ey Ebu Hüreyre dedi. Ta'lamu men tuhatibu min sizelasi meselasin ya Ebu Yani ey Ebu Hüreyre sen 3 gecedir kime muhatap olduğunu, kiminle konuştuğunu biliyor musun? Kultu Hayır bilmiyorum dedim. Resulullah'a kâle zâke şeytanun o şeytan idi diye buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görüyorsunuz sahih Buhari'den efendim Buhari'nin bir hadisi şerifiyle karşılaşmış olduk Peygamber Efendimiz'in zamanında Ebu Hüreyre'nin bekçi için başında durduğu zekat e, yiyecekleri beklerken başına gelen bir olayı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 Akıllarını, başlarını alsınlar. Tabi şimdi birisi diyebilir ki efendim o peygamberdi. Yani o peygambere Allah bildirmiş olabilir. Tabi e, peygambere Allah'ın bildirmiş olduğu gaybe ait, başkalarının bilmediği bazı şeyleri peygambere Allah'ın bildirmiş olduğu bu hadisi şerifle ispatlanıyor. O yarım bilginin, yarım e, şahsın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 Hz. Ömer Efendimizin ta İran'daki komutanına Medine'deki minberinde hutbe okurken birden Ya Sariye El Cebel demesi bir olay olarak kulağınıza gelmiştir. Daha başka bin bir tane olay vardır ama bu hususla ayetler ve hadisler vardır ki peygamberlerden ayrı Evliyaullah'ın mübarek kimselerin böyle olağanüstü kerametler gösterebileceği kerametlere mazhar olacağı